38. Bölüm Dünya Malının Değersizliği Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Öyleyse Allah Celle Celaluhu katındaki mükafat yerine malını ve çoluk çocuğunu seçen kişi gerçekten büyük zarara uğramış olur. Kim dünya hayatını ve zinetini istemekte ise işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeylere olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Allah'ın yardımı ve takdiri olmadan ne bir güç ne de kuvvet vardır. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Çokluk kuruntusu sizi oyaladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. Mal ve şöhret hırsı suyun yeşillikleri bitirip yetiştirdiği gibi kalpte nifakı yeşertir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şöhret, mal ve ikbal hırsı koyun sürüsüne salıverilmiş açgözlü iki kurdun sürüye verdiği zarardan daha fazla Müslümanın dinine zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Çok mal biriktirenler helak oldular. Ancak kendisi hakkında falana şu kadar verdi, filana şu kadar verdi denilen kişiler müstesna. Ancak bunların sayısı da oldukça az. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü, ümmetinin şerlileri kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Zenginler... Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden sonra bir kısım insanlar gelecek. Dünyadaki çeşit çeşit ve en nefis yiyecekleri yiyecekler. Binitlerin her çeşidinden en iyilerini binecekler. Her tipten en güzel kadınlarla evlenecekler. En güzelinden çeşit çeşit elbiseler giyecekler. Küçük karınları vardır fakat doymak nedir bilmez. Nefisleri çok mala bile kanaat etmez. Dünyaya bağlanıp kalırlar. Sabahleyin dünyalık peşine düşerler, akşam döndüklerinde yine akıllarında dünya vardır. Allah'ı bırakıp dünyayı tanrı edinirler. Gerçek Rabbi bırakıp onu Rab edinirler. Sadece onun emirlerine boyun eğerler ve hevalarına uyarlar. Sizden sonra geleceklerden o kişilere erişecek olanlara Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden tavsiye şudur. Onlara selam vermesinler, hastalarını ziyaret etmesinler, cenazelerine katılmasınlar ve onların büyüklerine saygı göstermesinler. Kim bu söylediklerimi yapmazsa İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Dünyayı ona düşkün olanlara bırakın. Kim dünya malından ihtiyacından fazlasını alırsa... ...farkına varmadan kendi felaketini hazırlamış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu malım malım der. Acaba yiyip tükettiğinden veya giyip eskittiğinden... Yahut tasadduk ederek ahiret için ayırdığından başka senin malın var mı? Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü ben ölümden hoşlanmıyorum. Acaba nedendir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Malın var mı? Sahabe evet var ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buldular. Malını Allah yolunda sarf ederek önden gönder. Çünkü insanın kalbi malı ile beraberdir. Onu önden gönderirse kendisi de ona kavuşmayı arzular. Eğer geride yani dünyada bırakırsa kendisi de onunla birlikte dünyada kalmayı arzular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ademoğlunun dostu üçtür. Biri ruhu kabz edilinceye kadar kendisiyle birlikte olur. İkincisi kabrine kadar onu takip eder. Üçüncüsü ise mahşer yerine kadar onun peşinden ayrılmaz. Ruhu kabz edilinceye kadar onunla birlikte olan malı, kabre kadar kendisini takip eden ailesi ve yakınları, mahşer yerine kadar peşinden ayrılmayacak olan ise amelidir. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'a şöyle derler. Neden sen su üzerinde yürüyebiliyorsun da bizler yürüyemiyoruz? Hazreti İsa Aleyhisselam sorar. Sizin gözünüzde dünyalıkların ve paranın pulun değeri nedir? Havariler bunlar bizim nazarımızda güzel şeylerdir derler. Hazreti İsa Aleyhisselam fakat benim nazarımda çamurdan farksızdır der. Selman-ı Farisi radiyallahu anh, Ebu Derda radiyallahu anh'a bir mektup yazarak şöyle der. Ey kardeşim, şükrünü yerine getiremeyeceğin malı biriktirmekten sakın. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Mal mülk sahibi olup bunu Allah'a itaat yolunda kullanan kişi kıyamet günü getirilir. Malı önündedir. Sıratı geçmek istediği zaman malı ona şöyle seslenir. Yürü, çünkü sen dünyada iken benim üzerimdeki Allah'ın hakkını yerine getirdin. Sonra dünyada iken mal mülk sahibi olup da bunu Allah yolunda kullanmayan kişi getirilir. Malı sırtına yüklenmiştir. O kişi sıratı geçmek isteyince malı şöyle seslenir. Yazık sana. Allah'ın benim üzerimdeki hakkını yerine getirmen gerekmez mi?'' Bu sözler arkası kesilmeden kendisine söylenmeye devam eder. Nihayet o kişi kendi kendine öyle hayıflanır ki yok olmayı ister. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Bir insan öldüğü zaman melekler acaba önden ne hayırlı amel gönderdi?'' der. İnsanlar ise acaba geriye ne kadar mal bıraktı derler. Arazi edinmeyin. Sonra dünyaya muhabbet beslemeye başlarsınız. Ebu Derda radiyallahu anh bir adama iyilik yapar. Fakat ondan kötülük görür. Bunun üzerine ona şöyle beddua eder. Allah'ım bana kötülük yapana sıhhat ver, ömrünü uzun eyle ve çokça mal ver. Bak ey saadet yolcusun. Ebu Derda radiyallahu anh, vücut sağlığı ve uzun ömürle birlikte fazla malı nasıl da belalarını en büyüğü sanıyor. Çünkü fazla mal Allah yolunda harcanmadığı takdirde sonunda insanı mutlaka azgınlığa götürür. Hz. Ali kerremallahu veçe eline para koyar ve şöyle der, ''Sen var ya elimden çıkmadıkça bana bir faydan dokunmaz.'' Rivayete edildiğine göre Hz. Ömer radıyallahu anh, Hz. Peygamberin hanımlarından Zeynep binti Cahş radıyallahu anhaya hazineden bir miktar ihsan gönderir. Zeynep radıyallahu anh validemiz parayı getiren kişiye sorar, bu nedir? Parayı getirenler derler ki, bunu sana Halife Ömer radıyallahu anh gönderdi. Zeynep radıyallahu anh validemiz, Allah Ömer'i mağfiret eylesin diye dua ettikten sonra, Eski bir perdeyi indirip para kesileri haline getirir. Gönderilen paraları bu kesilere koyar, sonra aile efradına, kısımlarına ve yetimlere dağıtır. Bundan sonra ellerini kaldırarak şöyle dua eder. Allah'ım içinde bulunduğum şu seneden başka halife Ömer'in ihsanını nasip etme. Ondan sonra hanımları içinde Hazreti Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ilk kavuşan Hazreti Zeynep radıyallahu anh'a validevizidir. Hasan Basri radıyallahu anhu şöyle der: "Vallahi paranın yüceltiği kişiyi Allahu Teala mutlaka zelil eder. Şöyle bir söz vardır: Dünyada altın ve gümüş parayı ilk defa iblis bastı. Sonra onu alnına koydu, arkasından onu öptü ve şöyle dedi Sizi seven gerçekten benim kulumdur Sumeyd bin Acılan şöyle der Para münafıklar için yular gibidir Onunla tutulup cehenneme yönlendirilirler Yahya bin Muaz radiyallahu anh şöyle der Para akrep gibidir eğer ondan güzel bir şekilde korumayı beceremeyeceksen Ona hiç elini sürme Çünkü eğer ısıracak olursa Zehri seni öldürür Kendisine ondan korunmanın yolu nedir diye sordular Helalinden kazanmak Ve yerinde kullanmak diye cevap verdi Ala bin Ziyad der ki Dünya bütün ihtişam ve cazibesiyle gözümün önünde canlandı Dedim ki senin şerrinden Allah'a sığınırım. Dile gelerek bana şöyle cevap verdi. Benim şerrimden kurtulmanın sırrı Allahu Teala'nın seni benden korumasıdır. Öyleyse sen de paraya pula bağlanma. Burada ifade edilen konu gerçekten doğrudur. Çünkü bütün dünyalıkların temeli para ve servete dayanmış. İnsan dünyadaki her şeye bunlarla ilişir. Para ve servet hırsından uzak duranlar dünyanın şerrinden de uzak kalırlar. Bu kurda şair şöyle der. Ben takvayı şu parada buldum, sakın başka şeyde bulduğumu sanmayın. Önce ona sahip oldum, sonra terk ettim. Evet işte budur Müslümana yakışan takva. Diğer bir şair şöyle der. Sakın aldatmasın seni adamın gömleğinin yaması ya da topuğunun üstünde elbisesi kısa ve yukarıda durmasın, veya almında durmakta olan secdeden kalma izleri. Ona parayı göster anlarsın muhabbet ve takvasını. Rivayete edildiğine göre Halife Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hasta döşeğinde yatarken Emevi hanedanından Mesleme bin Medik yanına girer ve şöyle der. Ey müminlerin halifesi! Senden önce hiç kimsenin yapmadığı bir iş yaptım. Çocuklarını geride parasız pulsuz bıraktım. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ın 13 çocuğu vardı. Bu söz üzerine beni oturtun dedi ve oturduktan sonra şunları söyledi. Çocuklarıma para pul bırakmadığımı söylüyorsun. Ben ne onların bir hakkına engel oldum ve ne de başkasının hakkını onlara verdim. Benim çocuklarım şu iki çeşitten biri olurlar. Ya Allah'ın emrine uygun yaşarlar, bu durumda Cenab-ı Hak onların bütün ihtiyaçlarına kâfidir. Zira Allahu Teala salih kulların koruyucusudur. Ya da Allah'a isyan içinde yaşarlar. Bu takdirde İçine düşeceği durum beni ilgilendirmez Muhammed bin Kab el-Kurazi büyük servet sahibiydi Kendisine malını senden sonra çocuklarına bırakmak üzere saklasan derler Bunu söyleyenlere şöyle cevap verir Hayır bunun yerine servetimi kendim için Rabbimin yanında saklayacağım Rabbim de kendi hazinesinden evlatlarıma rızık hazırlamıştır Rivayet edildiğine göre birisi Übey Abdirabbihe şöyle der. Ey kardeşim evlatlarına hayır yani mal bırakarak kendin şer yani günahlar ile gitme. Servetin ile dünyadayken hayır işlemeye bak. Bunun üzerine Übey servetinden yüz bin dirhem ayırır ve bunu tasadduk eder. Yahya bin Muaz radiyallahu anh şöyle der, Ölüm anında insanın başına gelen şu iki musibet hiç kimse ne duymuş ne de görmüştür. Sordular, nedir o iki musibet? Yahya bin Muaz radiyallahu anh cevap verdi. Önce servetinin tamamı elinden alınır, sonra tamamından dolayı hesaba çekilir.